Aram ve şüpheli şeyler. Yazan İmam Gazali, Seslendiren Ayhanli Altın. Ey ibadet yapmayı isteyen kişi, mideni aram ve şüpheli şeylerden koruman ve onu ıslah etmen lazımdır. Zira o. İbadet yapmaya çalışan kimse için ıslahı çok güç, zahmet ve meşguliyeti fazla, zarar ve tesiri en büyük olan bir azadır. Çünkü mide, afetlerin menbaı ve aslıdır. Azalarda bulunan kuvvet, zayıflık, iffet, galibiyet vesaire şeyler onunla harekete geçer. O halde evvela onu haram ve şüpheli şeylerden koruman gerekir. Saniyen... Eğer Allah'a ibadet etmede himmet sabiysen, helalin de fazlasından onu koru. Haram ve şüpheli şeylere gelince, üç sebepten dolayı onlardan sakınman gerekir. Cehennem ateşinden korunmak için Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Gerçek, yetimlerin mallarına haksız ve haram olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe cehenneme gireceklerdir. Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur. Haramdan meydana gelen ete temizlenmek için cehennem daha layıktır. Haram ve şüpheli şeyi yiyen kimse hayırdan uzak olduğu için ibadet yapmaya muvaffak olmaz. Çünkü Allah'a ibadet yapmaya ancak temiz kişiler layıktır. Ben derim ki Allah-u Teala cünubu mescide girmekten ve abdetsiz kimseyi de Kur'an'ı eline almaktan men etmemiş midir? Yüce Allah şöyle buyuruyor, ''Temiz değilseniz yolcu olmanız müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ona, yani Kur'an'a tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el sürmesin. Halbuki cünüplük ve abdestsizlik mübah olan bir iştir. O halde haram ve şüphe pissiğine dalmış bir kimse Allah'a nasıl ibadet edebilir ve o, Allah'a ibadet etmeye ve onun ismini anmaya ne zaman çağrılır? Asla! Elbette böyle bir şey olmaz. Yahya bin Muaz Errazi şöyle demiştir. İbadet Allah'ın hazinelerinde saklanmıştır. Onun anahtarı dua ve anahtarın deli ise helal lokmadır. Eğer anahtar dilsiz olursa kapı açılmaz. Şayet hazinenin kapısı açılmazsa içinde bulunan ibadete nasıl kavuşabilir? Aram ve şüpheli şeyleri yiyen kimse hayır yapmaktan mahrumdur. Şayet bir hayır yapacak olsa merdud olduğundan kabul edilmez. O halde onun yanında zahmet, meşakkat ve vakit öldürmekten başka bir şey kalmaz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Nice gecesini namaz kılmakta geçirenler vardır ki uykusuzluktan başka bir şey yanlarına kalmaz. Ve nice oruç tutanlar vardır ki Açlık ve susuzluktan başka bir şey yanlarına kalmaz. İbni Abbas'tan şöyle denildi rivayet edilmiştir. Allah, midesine haram lokma bulunan bir kişinin namazını kabul etmez. Bu sözler ne büyük sözlerdir. Helalin fazlasında bulunan 10 afet. Helalin fazlası da abitler için afet ve ibadet ehli için bir beladır. Ben bunları düşündüm ve bu meselede temel teşkil eden on tane afet buldum. Çok yemede kalp kararır ve basiret nuru gider. Hazreti Peygamber'den şöyle buyurulduğu rivayet edilmiştir. Çok yemek ve içmekle kalbinizi öldürmeyiniz. Çünkü o, üzerine çokça su dökülen bir tohum gibi ölür. Bazı sanih kişiler mideyi kalbin altında kaynayan ve üzerinde buhar çıkan bir çanağa benzetirler. Bunların çoğunluğu kalbi kirletir ve karartır. Çok yemek, azanın harekete geçmesine, fuzuli ve kötü şeylere yönlenmeye sevk eder. Çünkü adam tok olduğu zaman, gözü haramda olan malayani veya fuzuli şeylere bakmak, kulak onları dinlemek, dil konuşmak, tenasül uzvun şefete gelmek, ayak da o tarafa yürümek ister. Eğer aç olursa, bütün azalar sakin olur ve bunlardan hiçbirini göz dikmez ve arzu etmez. Üstad Ebu Cafer şöyle demiştir. Karın öyle bir azadır ki eğer o aç olursan diğer azalar tok olur. Yani sakinleşir ve senden bir şey istemez. Eğer o tok olursa diğer azalar aç olur. Hasılı kelam kişinin hareket ve sözleri yeme ve içmesine göredir. Haram girerse haram çıkar. Fuzuli şeyler girerse fuzuli şeyler çıkar. Sanki yemek hareketlerin tohumu hareketlerse onda biten nebat gibidir. Çok yemek anlayışı ve ilmi azaltır. Çünkü karın tokluğu zekayı giderir. Darani şöyle demekte de ne kadar doğru söylemiştir. Dünyevi ve uhrevi bir ihtiyacın varsa onları yerine getirinceye kadar bir şey yeme. Çünkü yemek aklı bozar. Darani'nin bu sözü gayet vazif bir şeydir. Tecrübe edenler bunu mutlaka bilirler. Çok yemek ibadetin az yapılmasına sebeptir. Çünkü insan çok yediği zaman bedeni ağırlaşır, uyku basar ve hazaları tembelleşir. Er ne kadar çalışsa bile yere bırakılmış bir ceife gibi uyku başka bir fayda gelmez. Bundan dolayı denilmiştir ki, eğer çok yiyorsan kendini kötürümlerden say. Hazreti Yahya'dan nakledildiğine göre bir gün İblis elinde bir çengel olduğu halde ona görünür. Yahya Aleyhisselam: "O nedir?" der. Şeytan: "İnsanoğlunu avladığım bir takım şey ve daaletleri. Orada benimle ilgili bir şey buldun mu?" Hayır. "Ancak bir akşam iyice doymuştun. Dolayısıyla namazda üzerine biraz ağırlık vermiştik." Yahya Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Şüphesiz Bundan sonra ebedi olarak bir daha doyuncaya kadar yemek yemem. Ve şeytan şöyle cevap verdi. Şüphesiz ben de bundan sonra ebedi olarak hiç kimseyi öğütte bulunmam. İşte bu felaketler ömründe bir gece doyanlar için olursa, ya ömrümden bir gece dahi olsa aç kalmayanın hali ne olur? Sonra bu haliyle de ibadet yapmak ister. Süfyanın sevri şöyle demiştir. İbadet bir sanattır. Onun dükkanı halvet, yalnızlıktır, aleti ise açlıktır demiştir. Çok yemek, ibadetin zevkini kaybetmeyen sebep olur. Ebubekir Bekir Esn'dık şöyle söylemiştir. Rabbine karşı yaptığın ibadetin tadını alabilmem için Müslüman olalıdan beri doya yemek yemedim ve Rabbime kavuşmak aşkıyla kanı su içmedim. Bu ehli keşfin sıfatıdır. Hz. Ebu Bekir de ilahi esrarı keşfedenlerdendi. Hz. Peygamber Efendimiz şu sözüyle ona işaret etmiştir. Hz. Ebu Bekir'in sizden üstünlüğü oruç ve namazda değildir. Belki kalbinde bulunan ilahi marifet sebebiyledir. Darani de şöyle demiştir. Yaptığın en tatlı ibadet, karnımın açlıktan arkama yapıştığı zamandır. Çok yemede şüphe ve harama düşme tehlikesi vardır. Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu defalarca söylemişizdir. Helal rızık ancak sana yitecek kadar gelir. Haramsa ölçüsüz derecede gelir. Çok yeme, kazanılması, hazırlanması, yenmesi, faydasız olanların dışarı atılması, dünyada bedende meydana gelecek afet ve hastalık gibi şeylerle kalp ve bedeni meşgul eder. Bunun için Peygamberimiz, ''Bütün hastalıkların aslı tokluk ve açlıktır.'' buyurmuşlardır. Malik bin Dinar'dan şöyle denildi rivayet edilmiştir. ''Ey Basralılar! Çok yeme sebebiyle helaya defalarca gitmemden dolayı Rabbimden haya ettim. Ne olaydı Allah rızkımı bir taş parçasında kılsaydı da onu ölünceye kadar emseydim.'' Sonra bütün bu anlattıklarımızın dünyayı istemeye, insanları bağlanmaya ve vakit kaybetmeye sebep olduğu da bilinmeyen bir şey değildir. Çok yemek, sekerat-ı mevtin şiddetli olmasına ve ahiret gününde azaba giriftar olmayan sebep olur. Bazı hallerde, sekerat-ı mevtin iddeti dünya lezzetinin miktarına göredir, şeklinde rivayet edilmiştir. Buna karşı bundan daha büyük ne ceza olabilir? Çok yiyenlerin ahirette sevapları noksan olur allah Teala şöyle buyuruyor, Kafirlere ateşin karşısından getirilerek gösterileceği gün denir ki, siz bütün zevklerinizi dünya hayatınız için yaşayıp bitirdiniz, bunlarla safa sürdünüz, İşte yeryüzünde haksız yere kibirlenmekte ve fücura sapmakta olmanıza mukabil bugün horluk azabıyla cezalandırılacaksınız. O halde dünya lezzetinden aldığınız zevk miktarı, ahiret lezzetinden eksilir. Bundan dolayı Allah Teala Peygamberimize dünyayı hazine ve anahtarıyla arz ettiği zaman ahiretimden hiçbir şey eksiltmeyeceğim buyurdu. Cenab-ı Hakk'ın bu vasfı Hazreti Peygamber'e tahsis etmesi onun dışındakilerden ahiret lezzetinin noksanlaşacağına delalet eder. Ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla muamele ettikleri müstesna. Rivayet edildiğine göre Ali bin Velidi bir gün ''Hazreti Ömer'e ziyafet vermek için yemek hazırlar.'' Bunu gören Ömer, ''Bunlar benim için hazırlanmış. Arpa ekmeği bile doyasıya yemeden ölen muhacir fakirler için ne var?'' dediğinde Halit, ''Ya emirel müminin, onlar için de cennet var.'' dedi. Bunun üzerine Ömer, ''Eğer onlar o sayede cennete kavuşurlarsa bizim dünyadaki nasibimiz de bu olur. Bu hususta onlar bizden çok vazı bir şekilde ayrıldılar.'' buyurdu. Rivayet edildiğine göre Ömer bir gün susuyarak su ister. Birisi ona içinde hurma bulunan bir bardak su verir. Hazreti Ömer onu ağzına yaklaştırdığında suyun çok soğuk ve tatlı olduğunun farkına varınca içmekten imtina eder. Ve vay der. Suyu veren adam ey emir el müminin. Allah'a yemin ederim ki suyun tadında bir kusur yapmadım der. Hazreti Ömer zaten bunu içmekten benimme neden de bu ya. ''Yazık sana, eğer ahiret olmasaydı sizin bu yaşayışınıza ben de iştirak ederdim.'' der. Helalin fazlasını almak ve şehvetin şeyleri istemek suretiyle edebi terk ettiğinden dolayı hapis, hesap, yerilme ve ayıplamaya düşer. Çünkü dünyanın helali için hesap, harami için azap vardır ve bütün ihtişamın hüsrana uğrayacaktır. İşte saydığımız on şey bundan ibarettir. Kendini düşünenlere bunların birisi bile yeter. O halde, ey ibadet yapmaya çalışan kişi, haram ve şüpheli şeylere girmek suretiyle azaba düşmemen için yiyecek hususunda çok dikkatli olmalısın. Sonra helalden Allah'a ibadet edecek kadarıyla iktifa etmelisin. Şer olan şeyleri yapma ki sonra cehennemde kalırsın. Allah tevfik ve hidayet sahibidir. Haram ve Şüpheli Şeylerin Tarifleri Eğer evvela bize haram ve şüpheli olan şeylerin hükmünü ve tariflerini açıkta dersen, ben derim ki, Allah'a yemin ederim ki, bu hususta diğer eserlerimizde malumat verdik ve İhya'da bu hususu tek başına ayrı bir kitap olarak anlattık. Ancak biz burada müttedilerin de anlayabilecekleri için kısaca bazı şeyleri işaret edeceğiz. Çünkü bu kitabı yazmaktan maksat, ibadet yapmaya başlayanların faydalanmasıdır. Bazı alimlerimiz, kat'i olarak başkasının mülkü ve şer an ondan men edildiğini bildiğin her şey haramdır der. Eğer başkasının olduğunu kesin olarak bilmiyor ancak kuvvetli olarak zannediyorsan o şüphelidir derler. Diğer bazı alimler şöyle buyuruyor. Şer an mennu olduğu bilinen veya kuvvetli olarak zannedilen bir şey haramdır. Çünkü birçok hükümlerde bizim kuvvetli olarak bilmemiz ilim yerine geçer. Ancak her iki tarafta birbirlerine müsavi gelir. Hatta sence birini diğerini tercih edecek bir şey olmadığından dolayı tereddüt edersen buna da şüpheli denir ki bunun durumu senin için karışır. Haram olan şeylerden imtina etmek farzdır. Şüpheli olan şeylerden imtina etmekse zühd ve takvadır. Bizce en latif budur. Devlet büyüklerinin verdikleri hediyeleri kabul etmek caiz midir? Eğer zamanımızda devlet büyüklerinin verdikleri hediyeleri kabul etmek caiz midir dersen, belki alimler bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Bazıları haram olduğu kat'i olarak bilinmeyen her şeyi almak caizdir demiştir. Bazıları ise helal olduğu kesinlikle bilinmedikçe alınmaz demişlerdir. Çünkü umumiyette şu zamanda onların malları haramdır. Ellerinde helal mal yok gibidir veya çok enderdir. Bazı alimlerde haram olduğu katiyette bilinmedikçe zengin ve fakirin bu hediyeleri almaları helaldir demişlerdir. Günahsa verenindir. Çünkü Peygamberimiz İskenderiye'nin maliki olan Mukavkıs'ın hediyesini kabul etmiş ve haklarında haram yiyenlerdir onlar Boyrulan Yahudilerden borç almıştır. Bunları söyleyenler şöyle bir şey ileri sürmüşlerdir. Bazı zalim devlet adamlarının zamanına yetişen sahabe bunların hediyelerini kabul etmemişlerdir. Diğer alimlerse gerek zengin ve gerek fakir olsun onların mallarından hiçbir şey almak helal değildir demişlerdir. Çünkü onlar zalim kişilerdir. Ekseriyetle onların malları haramdır. Hüküm ekseriyete göre olduğundan onların mallarını almaktan kaçınmak gerekir. Diğer bazı âlimlere göre de haram olduğu kesinlikle bilinmeyen bir mal, zengin için değil de fakir için helaldir. Ancak fakir, kendisine verilen malın gasp edilmiş olduğunu bilirse almasın doğru değildir. Fakat sahibine idare etmek gayesiyle alabilir. Fakirin, sultanın malından almasında bir günah yoktur. Çünkü eğer o mal sultanınsa şüphesiz bu onun hakkıdır. Yok. Eğer ganimet malı veya araç yahut öşürse fakirin bunları alması zaten hakkıdır. Ehli ilimde aynı haklara sahiptir. Hazreti Ali bin Ebeyt Talip demiştir ki kim kendi isteğiyle Müslüman olur ve Kur'an aşikar olursa her sene onun Beytül Mal'den 200 dirhem almak hakkıdır. Bir rivayette 200 dinar. Eğer bunları dünyada alamazsan ahirette alırsın. Buna göre fakir ve ilim ehli olanlar bu haklarını alabilirler. Yine bu alimler demişlerdir ki, helal olan bir mal gasp edilmiş bir malın içerisine ayırt edilmeyecek şekilde karışırsa veya bütün bu mallar gasp edilmiş olsa da sahibi ve sülalesine iadesi mümkün olmasa bunları fakirlere dağıtmadan başka çıkar yolu yoktur. Allah'ın fakirleri vermek için sultanlara emrettiği sadaka hususunda, Fakirleri onu almaktan neyi yetmesi veya Allah'ın fakirlerin haram olan bir şeyi almalarına izin vermiş olması mümkün değildir. Şu halde fakirin sultanın malından almasında bir beis yoktur. Ancak gasp ve haram bir mal olursa bunu almasın doğru değildir. Bu mesele hakkında fetva vermek, çok araştırmak ve şu kitapta anlatılanları iyi anlamak da ancak mümkün olur. Eğer bunu öğrenmek istiyorsan, İhya Ulumiddin Helal ve Haram kitabında açık olarak şerh ettik. Oraya mütalaa et. İnşallah orada bulursun. Eğer denilirse ki esnaf vesaire ticaret ehlinin verecekleri hediyeler hakkında ne dersin? Onları reddetmek mi yoksa mallarının helal ve haram olduklarını araştırmak mı lazım? Muamelelerinden lakayt ve dikkatsiz olduklarını da bilirsin. Diğer Müslüman kardeşlerinin hediyeleri de böyledir. Cevaben şöyle derim. Eğer dış görünüşü itibariyle salih ve namuskar ise, onun vereceği hediye ve sadakasını kabul etmende bir günah yoktur. Zaman bozuldu diyerek onun malının haram veya helal olduğunu araştırman gerekmez. Çünkü bu hareket o Müslüman hakkında su izan olur. Hediyeyi kabul etmekteki iki mühim esas. Sonra bil ki hediyeleri kabul etmende iki temel prensip vardır. Birincisi şeriat ve dış görünüş hükmü. İkincisi takva hükmü. Şeriat hükmü. Görünüşü dürüst olan bir kimsenin vereceği hediyeyi alabilirsin. Verdiği hediyenin gasp veya haram olduğunu kesinlikle bilmedikçe onu nereden elde ettiğini sorma. Takva hükmü. Hediye sahibinin verdiği şeyin helal olup olmadığını iyice araştırmadıkça ve şüphe bırakmayacak bir şekilde yakın getirmedikçe onlardan hiçbir şey almayın. Onda biraz şüphe bulunacak olsa hemen reddedin. Biz Hazreti Ebubekir'den şöyle bir şey rivayet etmiştik. Bir köle Hazreti Ebubekir'e biraz süt getirir ve köle size her ne getirecek olursam sorar, araştırırdınız. Şu süt hakkında neden ne için bir şey sormadınız? Hazreti Ebubekir, peki bunu nasıl temin ettin? Köle, cahiliyet devrinde bazı kişilere afsun yapmıştım da bu sebepten şu sütü bana verdiler. Bunun üzerine Ebu Bekir içtiği bu sütü kusar ve Allah'ım benim elimden gelen budur, damarlarımda kalanaysa ancak sen kafisin der. Bu söz yiyecek vesaire gibi sana gelen şeyleri iyice araştırmanın üzerine vacip olduğuna delalet eder. Takva ve hakkı için eğer düşünürsen bu sözler çok büyük sözlerdir. Takva ve şeriat temelde aynıdır. Eğer bu açıklamalara göre takva şeriatin zıt gibi görünüyor dersen, bil ki şeriat, kolaylık ve müsamaha üzerine kurulmuştur. Bunun için Peygamberimiz, ben batıl dinlerden arınmış ve kolaylık üzerine kurulan bir dinle gönderildim buyurmuştur. Takva ise çetinlik ve ihtiyat üzerine kurulmuştur. Nitekim takva sahibinin bir işi yapması, 90 kördüğümü çözmekten daha zordur denilmiştir. Sonra takva da şeriattendir. Her ikisi temelde birdir fakat şeriat için iki hüküm vardır. 1. Cevaz hükmü 2. İhtiyat ve fazilet hükmü Cevaza şeriat hükmü, ihtiyat ve fazilete de takva hükmü denir. Birbirinden temayüz etmekle beraber aslında birdirler. Bunu da böylece anla. İnşallah hidayete erersin. Eğer her şeyi de araştırmak ve derinlemesine soruşturmak caizse, bu zamanda her şeyi anlamaktan bizi men eder. Böylece, takva sahibi için iş güçleşmiş olur. Çünkü onu ibadetle uğraştıracak bir şey lazımdır. Dersen, bil ki gerçekten takva yolu çok meşakkatlidir. O yola girmek isteyen kimsenin meşakkatlere karşı tahammül etmeyi, nefsine ve kalbine yerleştirmesi lazımdır. Yoksa, bu yola giremez. Bu manada takva ehli, eski Müslümanlardan birçokları Lübnan Dağı'na ve diğer dağlara çıkarak oralarda hiç kimseye ait olmadığında şüphe olmayan ot ve yetişmemiş meyveleri yemekle iktifa ederlerdi. Takva mertebesinin en yüksek makamına çıkmak isteyen kimsenin şiddetlere katlanması, sıkıntılara sabretmesi ve onların makamına erişebilmek için onların yoluna süluk etmesi lazımdır. Eğer, halk arasında kalma ve onların ellerinde dolaşan şeyleri yeme mecburiyetinde kalırsa, yiyeceği şeyler onun yanında ancak zaruret halinde el uzatacağı ölmüş bir hayvan mesabesinde olmalıdır. Sonra o halde de ibadet yapabileceği kadarıyla iktifa etmelidir. Bu kadarında şüphe bulunsa bile bu onun için bir özür teşkil eder ve ona zarar vermez. Zira özürlerin özürünü en iyi şekilde kabul eden Cenab-ı Hak'tır. Bundan dolayı Hasan-ı çarşı pazar bozuldu, azığınızı kifayeti miktarı almaya çalışınız, buyurmuşlardır. Webbin Elvert'ten bana kadar ulaşan bir habere göre, o kendini bir veya iki yahut üç gün aç bırakırdı. Sonra eline bir kuru ekmek alarak, Allah'ım bunu yemesem ibadet yapamayacağımı ve zayıf düşeceğimi bilirsin, yoksa onu da yemezdim, Allah'ım. Eğer onda kötü bir haram olan bir şey varsa beni onunla muahize etme der ve onusu da ıssattıktan sonra yerdi. Ben de derim ki bu iki yol bilmediğimiz kadarıyla takva ehlinin en yüksek mertebesi içindir. Aşağı mertebede bulunanlarsa bulundukları mertebeye göre ihtiyatlı davranmaları gerekir. Böylece kişilerin de kendi mertebelerine göre takvadan nasipleri vardır. Zahmet çektiğin miktarda temenni ettiğin şeye kavuşursun. Allah-u Teala iyi amel yapının mükafatını zayi etmez ve onların yaptıkları her şeyi bilir. Mübah olan şeyleri nasıl kullanmalı? Eğer bu anlattıkların haram yönüdür, bize helal yönü, ahirette hesaba çekilmeye ve hapsedilmeye sebep olacak fazlalığın haddini ve kulun ebede riayet etmiş ve ahirette hapsedilmeyi ve hesame çekilmeyi icap ettiren fazla bir şey almamış, olması için bundan ne kadarını almakta ittifa etmesin gerektiğini anlat, denilirse, ona cevaben derim ki, bil ki mübah olan şeylerin durumları kısaca üç kısımdır. Birinci kısım, kul, mübah olan şeyi iftihar etmek, çokça yığmak, övünmek ve gösteriş için alır. Bu niyette alınan şey, şeriat nazarında kötü sayıldığından, Görünüşteki fiiline göre hapse, hesaba, kötülenme ve ayıplamaya müstehak olur. boysa kötü görülmüş bir şey ve şerdir. Fiilinin iç yüzü ise iftihar etmek ve böbürlenmektir ki bu da kişiyi cehennem azabına müstehak kılar. İnsanın böyle bir maksat götümesi günahtır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, bir övünüştür. Mallarda ve evlatlarda çoğalıştır. Bunun misali, bitirdiği nebat ekencilerin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Fakat sonra o nebat kurur da sen onu sapsarı bir hale getirmiş görürsün. Sonra da o biçer çöp olur. Ahirette çetin azap vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kim helalinden bile olsa övünmek, çok camal yığmak, iftihar etmek ve riya için dünyalık isterse, gazaba uğramış olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Buradaki vaid bu gibi şeyleri kalben istemesinden ötürüdür. İkinci kısım, kul helal olan gıdayı sırf nefsin şehevi arzuları için alır. Buysa cehennemde hapsolmayı ve hesaba çekilmeyi gerektiren kötü bir durumdur. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Sonra and olsun ki o gün, Elbet ve elbet size nimetler sorulacaktır. 3. Kısım Kul, helal olan malı Allah'a olan ibadet borcunu yerine getirebilme özrü halinde ihtiyaç miktarı alır ve bununla iktifa eder. Boysa ondan taraf bir hayır, iyilik ve adabına uygun bir iştir ki ne hesaba ne de azaba çekilir. Belki mükafatlandırılır bile çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İşte onların kazandıklarından nasibi vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Hz. Peygamber de kim dilenmemek, komşusuna iyilikte bulunmak ve çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için dünyada helalinden mal isterse, kıyamet günü ayın on dördü gibi parlak bir yüzle gelir buyurmuşlardır. Bunun sebebi ise Allah için bir maksatı güttüğündendir. Bunlar ne büyük sözlerdir. Onları iyice öğren. Yiyeceklerin hayırlı olabilmesi için iki mühim şart. Eğer denilse ki mübah olan malın anlattığınız şekilde hayırlı ve güzel olabilmesi için ne gibi şartlar lazımdır? Bil ki mübah olan yiyeceğin hayırlı olabilmesi temelde iki şarta muhtaçtır. Birincisi durum, ikincisi niyet. Durum şudur. Bu özür halinde olur. Özür hali ise şudur. Eğer kul, Mübah olan o gıdayı almayacak olsa Allah katında sorumlu tutulur. Bu da şu demektir. Kul öyle bir halde olmalıdır ki eğer o mübah olan gıdayı almayacak olsa bu yüzden farz veya sünnet yahut nafile bir ibadeti yapamaz hale gelmelidir. Bu durumda mübah olan bir malı almak terk etmekten daha faziletlidir. Çünkü dünyada mübah olan şeyleri terk etmek de bir fazilettir. Eğer durum bu merkezde olursa o özür halidir. İkincisi niyet. Kul aldığı mübah gıdalarla Allah'a ibadet yapabilme gayesinin gütmelidir. Kul şöyle düşünmelidir. Eğer bu gıdayı almam Allah'a ibadet yapmaya vesile olmasaydı onu almazdım. Bu şekilde bir düşünüş bir nevi kalbi delil mesabesindedir. Özür halinde böyle bir delilin bulunmasıysa Dünyada helal olan bir malı alamamanın hayır, hasene ve mendub olmasına vesile olur. Ama eğer kulun bulunduğu durum özür hali olur da kendisinde böyle bir niyet ve kalbin delil bulunmazsa yahut bulunursa ve özür hali de olmazsa dünyada helal olan böyle bir şey almak hayır cümlesinden olmaz. Sonra helal olan şeyin azabını muhafaza edebilmek de basirete ve cüz'i bir niyete muhtaçtır. Kul dünyadan ancak Allah'a ibadet etmeye vesile olacak şeyi alır. Eğer kul, kalbin delili hatırlamakta gaflet ederse, bu cüz'i niyet, onu yenilemede kendisine kifayet eder. Her üç durumda, durum, niyet ve basiret, her birisi bir sebepten dolayı mübah olan şeyi almak muteberdir demiştir. Yani, Kalbi delil ve özür hali mübah olan şeyi almanın hayır olduğundan mizatihi muteberdirler. Edep mesabesinde bulunan basireti gerektiren mücmel bir niyet de, mübah olan şeyi almaya devam etmekte de muhteberdir. Bunu böylece anla. İnşallah hidayete erersin. Eğer denilse ki şehvi arzularla dünyada helal olan şeyleri almak masiyet sayılır mı, ona azap gerekir mi, bir özürden dolayı dünyada helal olan şeyi almak farz mıdır? Yoksa bu özür sayılmaz mı? Bilki bir özürden dolayı dünyada helal olan şeyi almak fazilettir. Biz ona hayır ve hasene ismini veririz. Özür halinde mübah olan şeyi almak da emretmekte tabi bir emirdir. Şehevi arzuları gerektiren şeyleri almaksa şer ve günahtır. Eğer denilirse ki, Helal olan şeyleri Cenab-ı Hak bize helal kıldığına göre bunlara almadan dolayı kötülenme ve ayıplamaya sebep nedir? Biliniz ki kişinin bunlardan dolayı ayıplanması ve kötülenmesi edebi terk etmesindendir. Bu, melikin sofrasına oturup da terbiyesizlik yapan bir kişiye benzer. Gerçekten o, bu hareketlerden dolayı her ne kadar yemek yemek onun için mübah olsa bile ayıplanır ve yerilir. Bu konuda gerçek olan şudur ki Allah insanı kendisine ibadet yapması için yaratmıştır. İnsansa bütün yönleriyle Allah'ın kuludur. O halde kulun her halükarda Allah'a ibadet etmesi ve imkan nispetinde bütün fillerini ibadet haline getirmesin gerekir. Eğer bunu böyle yapmaz da nefsin şehveti arzularını tercih eder ve bunlar vasıtasıyla özür hali hariç ve ibadetleri de yapmak mümkünken Rabbini ibadet etmekten geri kalırsa ki dünya hizmet ve ibadet evi olup nimet ve şehvet evi olmadığına göre bundan dolayı efendisince takdir edilmeye ve yerilmeye müstahak olur. Kuvvet ve kudret yüce Allah'tandır. Şu anlatılan şeyler nefsin ıssah edip onu takva gemiyle gemlemek hususundadır. Bunları muhafaza et ve iyi bir şekilde sakla ki her iki dünyada da Allah dilerse çok hayırlara erersin. Allah fazlıyla koruyan ve tevfikıyla isim giyendir. Ey ahiret yoluna süluk etmeyi murad eden insan! Şu büyük ve uzun geçide geçebilmen için bütün gücünü sarf etmen lazımdır. Çünkü o geçit meşakkat yönünden geçitlerin en büyüğü, zahmet, afet ve bela yönünden de en çok olanıdır. Zira halktan helak olanların çoğu doğru yoldan dünya, halk, şeytan yahut nefis sebebiyle saptılar. Bu kitabı yazmamdaki maksat aslında budur. Nefse ilaç vermenin sırrına beni muttali kılmasını, beni ve benimle de başkasını ıssah etmesi Cenab-ı Allah'tan isteğimdir. Bu sebepten dolayı bu güzel kitapta lafzı az, manası çok nüktelere işaret etmekle ittifak ettim mutlak ilim sahibi yalnız Allah'tır